Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Evet ortalık gene her tarafta toz duman ama... ...biraz fası konuşalım diyorduk o. Daha doğrusu bütün Arap dünyasındaki... Yükselen devrim dalgasını özellikle de FAS'ta ama yapılmış bir anayasa e, oylaması oldu. Referandum oldu. Referandum oldu. Ama ondan önce istersen bir küçük notum var. Seni, evet. seni andım onu söyleyelim. Bu Hugo Chavez'in e, bir açıklaması e, yani kanser olduğunu filan e, açıkladığı şeyle beraber bir haber düştü. Sunday Observer'da gördüm ben de bunu. Noam Chomsky de Hugo Chavez'i demokrasiyi biraz zorladığı ve Kaudilio geleneğine bağlamakta olduğu üzerinde bir şey, açık mektup yazmış. Önce daha doğrusu kendisine Noam Chomsky'nin bir şeyde bulunmuşlar. Bir yargıç hakim hanım Maria Lourdes Afyuni'nin bir ta Aralık'taki bir davada Venezuela'da bir kararını beğenmediği için bir bankeri suçlu bulmayan kararından sonra hapsetmişler etmişler ve hatta şeyde Chavez'de Venezuela başkanı Chavez'de o çok şey yaptı 30 yıla mahkum olmalıydı filan diye konuşmuş. Fakat Chomsky diyor ki Buna hiç ses çıkarmamaları filan da diyor, Diğer hakimlerin Yargı organını da baskı altına aldığını Gösteren şeylerden biridir Bir kaudilizmo o Yani liderlik Şeflik Latin Amerika'daki Patolojisi Ne karşı Sakınmamız kendimizi lazım Diyor yani biraz fazla Bu yönde gittiği tartışılabilir ben böyle olabileceğini düşünüyorum diyor yani fazla yürütmede toplandı merkezi otorite ve bu da sağlıklı bir gerekçe değil diyor üstelik de ilginç olan önce sen seninle, seninle arası iyi bir konuş demişler ve gizli görüşme yürütmüş bu konuda anlaşılan Chomsky ve sesse sesle daha çıkmayınca baskılardan yani On üzerine bu açık mektubu yazmış... ...ben de bu ilk Chavez'i... ...ta ilk başta konuştuğumuzda... ...senin bu... ...Kaudillo ya da işte... Şeflikle ...şeflik evet. şey olduğunu... ...hatırladım ve böyle bir şey oldu yani. Aslında... ...evet sen onu söyleyince... ...ben de biraz baktım Chomsky'nin... ...tepkisine neden olan olaya... ...bizim Türkiye'deki yaşadığımızla da... ...biraz bağlantılı ba var mı? Evet... Çünkü bu e, kadın yargıç 2009'da e, o yolsuzlukla suçlanan e, bankacının e, serbest bırakılmasını suçsuz olduğu için serbest bırakmamış e, Birleşmiş Milletler e, kriterleri çerçevesinde e, tutukluk süresinin e, çok e, uzun olduğunu ve şey de... e, Venezuela hukuk sistemindeki e, azami tutukluk süresinin üzerinde tutuklu kaldığı gerekçesiyle tutukluğunu yani tahliye etmiş. Tahliye, yani serbest bırakmamış. İşte, pardon, e, e, beraat ettirmemiş. Sadece e, çok uzun tutukluk süresine son vermiş. Tahliye etmiş. Bunun karşısında işte çok şiddetli tepki gösterince Şavez bu sefer e, bu kadın yargıç hakkında görevi suistimalden mi artık tam nedir onu anlayamadım. Suçlama nedeni nedir? Tahliye etme gerekçesiyle nasıl Evet. ama hakkın yani hakkında. ve tek kişilik hücrede kadın üstelik kanserli. Evet evet yani ben inanılmaz tedavi bir şey. tahliye kararı verdiği için e, bir başkanın e, böyle şimşekleri üzerine toplaması ve e, hakimi hapsettirmesi sonra da hapsettirmiş yani bu, bu başka türlü izah edilemez. Evet. Tek kişilik hücreye hapsettirmiş. Şimdi <gülüyor> ev hapsine alınmış. E, kanser tedavisi gördüğü için Ev hapsine geçmiş ee, falan yani Chomsky'nin söylediğinin arkasında yatan olay bizdeki bu tutukluk süreleri tutukluluğun ceza olarak e, bir e, yönetim tarafından veya iktidar tarafından veya polis tarafından veya yargı tarafından artık nasıl yorumlarsak. Evet yani e, bu Harvard Üniversitesi'nin Kar İnsan Hakları Merkezi gibi hukuk merkezi zaten başvurmuş Chomsky'ye. Evet. Siz bir araya girerseniz belki bu durumu iyi yerleştiririz diye. Evet. Önce öyle girişmiş. Sonradan da açık mektup yazmış zaten. Ve umudum o ki Chavez'de insani bir bu yargıcın insani koşullarda ...muamele edeceğini... ...ümit ediyorum falan diye yazmış. Kaduya tabirini... ...kullanması tabi e, anlamlı. Bu tabi epeyden beri... ...böyle bir risk var. Bunu geçtiğimiz yıl artık... E, ...her seferinde... ...gündeme getirmemek için... E, ...açık radyoda... E, ...konuşmamıştım ama... E, ...basınla ilgili... E, ...Venezuela'daki gelişmeler... E, ...ordunun silahlandırılması... ...bazı... E, ve e, şeflik sisteminin güçlendirilmesi, doğrudan halkla şef arasında aracı kurum bırakmama diye tanım, tanımlayabileceğimiz bir böyle e, şef halkla doğrudan bütünleşik ilişki içinde e, imajıyla oluşan bir otoriter popülizm diyebileceğimiz bir eğilim. E, bütün bunlar... E, başından beri olan ve giderek artan, özellikle ye yeniden sonra giderek artan eğilimler. Tabii şimdi Venezuela'da asıl bu vesileyle biraz daha Venezuela tartışmalarına girip baktım. Ee, tartışma şey diye başlamış. 2012'de ne yapacağız? Chavez aday olamazsa 2012'de ne yapacağız? O, o büyük Bolivarcı devrim... 2012'de birden bire herkesin birbiriyle çekiştiği, yarıştığı, çatıştığı e, bir iç kavgayla e, sona erecek mi? İşte burada da bu şeflik sistemleri, bu tür bu tür modeller üzerinden oluşan e, tırnak içinde devrimlerin e, kişilerden öteye gitmesinin pek mümkün olmadığını gösteriyor. Biraz bu Brezilya ile Venezuela karşılaştırması, yani Lula. Ve onun arkasından Lula'nın desteklediği kadın adayın seçilmesi oradaki o geçiş süreciyle Venezuela'daki tabii bilmiyoruz nasıl olacağını tam ama şu anda endişe saat safhada Venezuela'da. Evet bunu benim de böyle küçük gibi görünen bir detay ama gündeme getirmek istemenin sebeplerinden biri de kimi çevrelerde diyelim ki daha tırnak içinde sol kesimlerde de Chavez'e kayıtsız şartsız bir destek verilmesi eğilimi evet. gibi sağlıksız bir eğilim var yani. Evet. Halk işte başkanına sahip çıktı diyor bugün gazetelerden birinde mesela. Evet. Yani bu tarafı da görmezden gelmemek gerekiyor herhalde. de Sağlıklı bir değerlendirme yapmak evet, için. Evet. evet. evet. Yani bu çok fazla geçmişte bildiğimiz işte, şef ee, ara ara kurumları ara ara e, katmanları kaldıran ve kendisinin halktan doğrudan yetki aldığını dolayısıyla kendisinin halkı temsil ettiğini ve dolayısıyla da e, halkın da kendisini temsil ettiğine dönüşebilir bu e, bir müddet sonra. Evet böyle bir tehlike var. Bakalım, Chavez'in hastalığının gelişmesiyle birlikte Venezuela'da da gelişmeler olacak. Ama eğer 2012 seçimlerine katılamayacağı ortaya çıkarsa bayağı ciddi bir iç çatışma bekleniyor. Yani fiziki çatışma değil, siyasal çatışma Chavez grubu içinde. Çünkü ikinci adamı yok. İşte asıl büyük sorun da orada. Yani kurumu demokrasinin kültürünü yerleştirmiyor. Bütün tabii orası. tabii çünkü tek kişiye dayalı. O kişi bir şekilde buharlaştığında, vefat ettiğinde, bir şey olduğunda tamamen sistem bomboşta kalıyor ve içine doğru patlıyor. Sürekliğini sağlamak kişinin, o yüzden de o kişiden vazgeçilemiyor. O yüzden de Çabe sürekli ilk baştan iki defa üst üste seçim iki defadan fazla seçilemez denen başkanlık sistemini kendisinin üçüncü kere seçilmesi için anayasa değiştirdi. Bunu Lula için önerdiler. Üçüncü kere seçilmesi için anayasa değiştirme. Yok buna ihtiyaç yok. Ben istemiyorum dedi. Bu, bu, bu, bu, de, rejim kişiyle bağlı değildir dedi. De ee, onun yerine onun ekibinden, onun desteklediği bir kişi seçildi ama e, rejim kişiden bağımsız devam edebildi. Chavez'in sorunu kişiye bağımlı rejim. Eee de böyle bir şey zaten. Evet, aynen öyle. Evet, hele böyle bir kişinin iki dudağı iki dudağının arasından çıkanın bir hakimi, e mahkemeye, pardon, hapse yollayabilmesi de tabii çok vahim. Evet ve ilaç tedavisi görmesi bile engellenmiş hapishanede kanser tedavisi gören kadının ki yani bayağı endişe verici durumlar bunlar yani. Evet. Evet neyse peki yani ben böyle bir hatırlatma... ...epey yıl oldu bunu ilk konuştuğumuz zaman Kodiyo meselesini. Aa, çok oluyor evet <gülüyor> çok oluyor. <gülüyor> o zaman birikime bir yazı yazmıştım. Hem yönetişim bu liberal yönetişim anlayışıyla... ...Kodiyo'nun daha doğrusu Chavez'in en ileri o dönemde örneği olan... Doğrudan halktan doğrudan gücünü alan e, lider anlayışı arasında ikisinin de e, temsili demokrasi soldan ve sağdan likide etme ve e, demokrasi evet, sonrası post demokrasi hatta demokrasi sonrası e, otoriter girişimler, liberal otoriter veyahut e, şefçi otoriter girişimler olarak ele almıştım. ikisini karşılayıp pek hoşlanmamıştı bazı soldaki arkadaşlarımız ama. Ama gerçekler böyle işte. E, evet. Kendi sesimizi, kendi kulağımızı hoş gelen şeyler söyleyerek e, vakit geçirmek herhalde e, sorumlu bir davranış değil. Evet. Fasa gelelim. Fas gelirsek, e, şimdi orada bir anayasa e, oylaması oldu ve... Büyük bir çoğunlukla, %90'ın üzerinde bir çoğunlukla evet çıktı. Bu anayasa, zor, anayasa değişikliğini Fas Kralı, 6. Muhammed önermişti. <gülüyor> Ve biliyorsunuz Fas'ta diğer Tunus, Mısır, Suriye, Libya'da veya Yemen'deki gelişmelerden farklı olarak şiddet, te dayalı şiddete e, yol açan diyelim e, bir e, Arap Baharı yaşanmadı ama Fas'ta e, bu Mart 2011 hareketi olarak e, tanımlanan pardon 20 e, Şubat hareketi olarak tanımlanan e, çok e, çerçevesi belirsiz lideri olmayan Mısır veya Tunus Şubat'taki hareketlerden daha e, omurgası olmayan, bir dolayısıyla liderliği olmayan, daha zayıf bir, e, bir e, muhalefet hareketi, bir protesto hareketi ortaya çıkmıştı. Bu 20 e, Şubat hareketi ne de, gene de Fas Kralı'nı beklenmedik bir şekilde, ortaya çıkışından 3 ay sonra beklenmedik bir şekilde anayasa değişikliği önerisi getirmeye itti. Ve bu anayasa değişikliği hem yeterli hem yetersiz. Bir cephesiyle bakıldığında kralın kendisinin kendi yetkilerini ve kendi sıfatlarını kısıtladığı izlenimi edinmek mümkün. Örneğin kral bu anayasa çerçevesinde artık addedilmiyor. Ama kutsal addedilmiyor ama e, gene de e, kutsallığını yitiriyor. Tamam. Ama diğer taraftan e, kralın e, halkın krala e, saygı ve e, sevgi diyelim. Sevgiden de biraz e, öte. E, tavkir dedikleri Arap Arapçada tavkir denen sevgiler hem saygı hem de büyük sevgi hayranlık hatta denebilecek bir his içinde olma yükümlülüğü getiriyor halka krala karşı diğer taraftan önemli bir birkaç tane olur, şey gelişme bir tür meşruti monarşiye geçiş diyebiliriz buna bu meşruti monarşiye geçişin iki üç tane önemli simgesi var bir tanesi Kralın seçimlerde birinci gelen partinin liderini Başbakan olarak atayacağı anayasada belirtiliyor Yani Dolayısıyla seçimler ve parlamentodaki çoğunluk Hükümetin oluşmasında kraldan daha belirleyici hale geliyor Ki bu en önemli bence olan gelişme Ondan sonra kral seçimleri Yetkilerini çok fazla kaybetmiyor Bunun ötesinde yetkilerini çok fazla kaybetmiyor Çünkü başbakanın önerisiyle Olmakla beraber Bakanları o atıyor Bakanları başbakanın önerisiyle Veya fikrini danışarak Bakanları az edebiliyor Başbakanın önerisiyle meclisi lahvedebiliyor Diğer taraftan Bu kuvvetler ayrılığı ilkesine de pek riayet etmiyor Bu Yeni anayasada da çünkü sadece hükümete başkanlık yetmiyormuş gibi bizdeki HSYK'nın eşiti olan Yargı Yüksek Konseyi'ne de başkanlık ediyor kral. Yani Yargı Yüksek Konseyi'nin başında, hükümetin başında yürütmenin, yasamanın da başında mı? Çok başında değil belki ama kanunlar sonuç olarak e, kralın e, imzasıyla yayınlanıyor. Buna karşılık e, hükümetin başındaki kişi e, eyalet valilerini atama yetkisine sahip, daha doğrusu önerme yetkisine sahip. Bu önemli çünkü e, Fas'ta eyalet valileri e, aslında önemli bir güç. 12 tane bölge var, eyalet var ve bu 12 e, e, eyaletin... E, başındaki kişilerin yetkileri bizdeki vali yetkilerinden daha fazla. Bunlar doğrudan krala bağlı kişilerde. şimdi hükümetin önerisiyle başbakanın önerisiyle atanacaklar. Ama bu da çok kralın elindeki yetkileri azaltan bir güç değil. Kral biraz daha fazla hükümetle veya başbakanla yetki paylaşımı yapmak durumda. Güçlü bir başbakan seçilirse yalnız yani Gücünü seçimden meclisten alan Bir güçlü başbakan seçilirse Burada bir iktidar mücadelesi olması ihtimali var o bakımdan da bir potansiyel Var demokratikleşme potansiyeli Güçlü bir başbakan Güçlü bir parlamenter çoğunluğa Dayalı başbakan seçilirse İkinci önemli girişim Türkiye için ilginç FAS'ta ilk defa anayasada Berber dili Tamaz git Berber dili anayasada resmileşiyor. Yani Arapçanın yanında Fas'ın ikinci resmi dili olarak yer alıyor Tamazgit. Bu e, e, yıllardan beri berberilerin e, talep ettiği bir e, tanınmaydı. 2001 yılında e, Hasan'ın yerine e, oğlu kral olduğunda e, hemen olduktan sonra bu Tamazgit'in e, okul programlarında yer alması vaadinde bulunmuştu Kral o günden beri pek bir şey yapılmadı şimdi anayasaya giriyor bu e, önemli nasıl uygulanır vaatte kalır mı artık anayasaya girdiği için vaat sadece vaat seviyesine kalması e, pek mümkün değil ama nasıl uygulanacağı Tabii ki yasalarla belli olacak e, kamu e, bilgilerine e, bilgi e, bilgiye ulaşa e, ulaşım hakkı Anayasada şimdi tanınan bir yeni hak ee, ilginç bir e, yasak var e, anayasada O da e, e, çıkar e, çatışması değil de öbür e, ifade Çıkar e, örtüşmesi diyelim evet. e, Çıkar örtüşmesi ve hakim pozisyon suistimalini e, yasaklıyor anayasa e, yasaklıyor da kralın kendi holdingi evet. <gülüyor> e, gayrisafi yurt içi aslanın e, neredeyse yüzde sekizi onuna denk düşen bir e, ciroya sahip bir holdingi var kralın yani ee, en zengin adamlarından biri Evet Wikileaks e. belgelerinde Yayınlanmıştı Fas'ta e, ciddi bir yatırım yapmak istiyorsanız Kral çevresine Daha doğrusu saraya Bunun e, yüzdesini ödemek zorundasınız Diyordu Wikileaks belgelerinde Amerikan diplomatları e, Bu Kralın kendisi Örnek olmazsa nasıl e, Uygulanacak bilmiyorum e, Diğer taraftan Anayasanın hayata geçirilişte biraz tartışmalı. Çünkü kral hazırlattığı, komisyon hazırlattığı anayasayı tartışmak üzere partilere 24 saat verdi. 24 saat içinde buna bakın önerilerinizi getirin dedi. Ve bundan dolayı da 20 Şubat hareketi anayasa tartışmasının toplumda gerçekleşmediğini Sivil toplumun bunu kabul ve hayır dışında hiçbir tartışma seçeneği bırakılmadığını belirterek boykot çağrısında bulundu. Boykotun çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. %73 katılım olmuş. %90'ın üzerinde evet çıkmış. Hatta 98 diyor bazı değerlendirmeler. Bunu şöyle yorumlamak mümkün. Halk... Bir kere e, büyük ölçüde e, Suriye'deki, e, Mısır'daki, Tunus'taki liderlerinden farklı olarak e, halkın büyük bir bölümünün bir kral e, hanedan hakkında güçlü bir meşruiyet algısı var. E, Şerif ailesi o hanedanı olarak tanımlanan bir güçlümüş meşruiyet algısı var. O, o bakımdan e, kralın... En e, karşı çıkan e, muhalifleri bile, İstiklal Partisi'nin daha solunda yer alan muhalifler bile hep krallık kalsın ama biz meşrutiyete geçelim. E, bir demokratik meşrutiyet krallık ve meşruti e, hükümet, rejim oluşturalım e, diyorlardı. E, kralın böyle bir öneride kendisinin kendi yetkilerini görünüşte en azından sınırlayan bir öneride bulunması... Ee, halkın da şöyle bir beklentisine talep. Bunu kavgası dövüşsüz, isyansız, adam öldürmesiz e, bir yumuşak geçiş yapalım. E, şu anda gerçekleştirebildiğimiz bu kadar. Hiç olmazsa seçimlerde oluşacak bir e, parlamentonun iradesi e, bizim e, irademiz olarak yansıyacaktır inancı. Hakim gibi gözüküyor e, Fas halkında. Yalnız Buna e, rağmen dün e, pazar günü yeniden e, Rabat'ta ve başka birkaç Tanja'da birkaç kentte e, hatırı sayılır kalabalıkta e, yürüyüşler bu anayasa e, oylamasına daha doğrusu anayasadaki yeni meşruti rejimin yetersiz olduğuna dair e, protesto yürüyüşleri. Evet hoşnutuzluk e, şeyleri de geldi. Evet geldi yani bir yatışma yok. Me Şeyde hiç yer almayan sorun bu, bu Sahra sorunu biliyorsunuz. O anayasada kesinlikle yer almıyor. E, Fas e, eski İspanyol kolonisi olan e, Batı e, Sahra'yı e, 75 yılında işgal etmişti. E, orada bir Batı Sahra'nın işgalini e, Birleşmiş Milletler hiçbir zaman e, yani Fas'a ilhakını Birleşmiş Milletler hiçbir zaman kabul etmedi. Ve orada bir e, Cezayir'in desteğinde bir Batı Sahra e, hükümeti var. E, sürgünde Batı Sahra hükümeti. Onu da pek e, uluslararası planında tanıyan yok ama e, mesela bu Batı Sahra konusunu hiç gündeme getirmedi. Batı Sahra konusu Fas açısından ciddi bir sorun. Çünkü sürekli bir askeri mobilizasyon gerektiren bir sorun. Ee, Polisaryo gerilaları. Polisario, evet. evet. O değil mi? Evet Polisaryo 75'te kurulmuştu bu is, is, is, işgal sırasında. Fas'ın işgali sırasında. Ee, Fas'ta durum bu daha yumuşak bir geçiş olduğu kesin ee, Fas'ta bu tabi kralın meşruiyetinin güçlü olmasından kaynaklanıyor bu yumuşak geçiş muhalefet de daha sınırlı ee, Fas halkı da şunu kabul etmek lazım Fas halkı da sosyal ilişkiler açısından e, Cezayir'le Mısır'la karşılaştırıldığında Fas halkın, Fas'taki gelenekler de daha yumuşak gelenekler. Tabii bir de çok ciddi bir polis devleti e, Fas'ta. Ama bu hangisi değildi ki? Evet, o açıdan pek bir... Ayrıcı bir... Ayrıcı bir özelliği yok. Özelliği yani. yok. Daha yumuşak, sosyal ilişkilerin daha yumuşak olduğu bir toplum yalnız. Daha az e, çatışmacı fiziki şiddetin... Mesela daha az tuttuğu bir yer. El-Kaide bu yüzden Fas'ta pek dikiş tutturamadı. Ee, birkaç tane e, sinagog bombalaması falan yapmaya çalıştı ama çok dikiş tutturamadı e, Fas'ta. Ee, şeydekinden mesela Moritanya'dan veyahut e, Cezayir'in güneyinden, şimdi yavaş yavaş Libya'nın bazı bölgelerinde yerleşmesine e, ile kıyaslandırıldığında e, bu Maghreb'teki el-Kaide denen örgüt, Maghreb el-Kaide'si, Marib el-Kaide'si çok fazla etkili olamadı bu yüzden. Çok fazla e, sosyal e, bunu destekleyecek bir sosyal taban bulamıyor. E, buna karşılık Libya'daki gelişme e, önemli. E, Türkiye'nin e, geçiş konseyi değil mi? Resmi olarak nasıl? Geçiş konseyi galiba. Geçiş konseyi, evet. ulusal geçiş konseyi. Evet. Ulusal geçiş konseyini Türkiye'nin tanıması ve bunun temas heyetinin önümüzdeki haftalarda Türkiye'de toplanacak olması, Türkiye'nin yeniden orada aktif aktör haline gelmesi anlamına geliyor. Fakat bu, bu sabah veya dün akşam Le Monde gazetesinde oğlu, ikinci oğlu Sayf Seifül İslam mı? İslam mı? Yok Seifül İslam mı? İslam evet İslam yapılan bir uzun söyleşi var. Hakikaten ee, o e, o ailenin e, kafasının çok karışık olduğunu çok açık biçimde gösteriyor. Muhaliflerle muhaliflere yani bin Gazidekileri sürekli fareler olarak tabirini kullanıyor. Başka bir şey kullanmıyor. Fareler, alçaklar, bin kişiler, işte NATO ordusuyla NATO'yu savaştırıp kendileri e, e, hazıra konuyorlar. Bu fareler falan faaller lafının sürekli geçtiği. Bir taraftan hemen seçimler olsun. Biz İsviçre demokrasisi istiyoruz. Buraya İsviçre demokrasi layıktır. Biz e, zengin bir ülkeyiz. E, hemen seçim yapıla, yapalım diyor bir taraftan. Diğer taraftan fa ve temiz bir Evet, geçiş, sen hakikaten okuma ibretlik bir söyleşi. İbretlik bir söyleşi. Ee, ama direnmeye konusunda çok kararlı olduğu açık ee, galiba artık e, bir e, iç savaş gibi yürüyor çünkü bu sadece e, Libya'nın Kaddafi'nin e, e, paralı askerleriyle direnişi sürdürüyor sözü de yeterli değil anladığım kadarıyla bu Kadafi'nin arkasında da bir Libya'da bir toplumsal taban var az veya çok ama bir toplumsal taban var anlaşılan. E, bu ta başından itibaren söylenen Libya'nın e, Bingazi ile Trablus arasındaki o coğrafi tarihi bölünmenin de bir tezahürü olma ihtimali yüksek e, bu fiili durumun. E, ve e, öyle çok teslim olmaya, pazarlık etmeye yatkın gibi gözükmüyor Kaddafi e, ailesi. Sonuna kadar savaşırız, biz güçlüyüz, karşımızdakiler savaşmıyorlar, savaşmak istemiyorlar. Ee, karada gelip de savaşmadıkça bunu bizi yenemezsiniz diyor. Bu da bir tür e, meydan okuma. Dolayısıyla e, direniş e, tarafındaki veyahut isyancı onların tabiriyle isyancılar tarafındaki güçlerin e, savaşmadıklarını belirtiyor savaşma niyeti olmadıklarını belirtiyor. Evet böyle bir e, ilginç, garip, ürkütücü, e, şaşırt, insanı düşündüren bir e, söyleşim. Diğer taraftan tabii Bingazi e, merkezli oluşmaya başlayan bu e, Libya e, muhalefetinin direnişinin ne, nasıl tanımlarsak e, içinde de 3-4 tane farklı e, Tezahür var. Bir tanesi bir tür e, Burjuva e, devrimi diyebileceğimiz bir devrim. E, Bingazi e, merkezli, e, uluslararası ticari ilişkileri güçlü olan, e, e, biraz muhafazakar, e, tüccar ağırlıklı e, e, ama gerçekten uluslararası ticari ilişkileri çok güçlü olan kişilerin başını çektiği bir Burjuva devrimi veya bir Burjuva e, toplumu seçtiği, Eğilimi söz konusu bir, bir tür bir ikincisi bir bir tür bir Mayıs 68 vari bir özgürleşme ama çok sınırlı yani o Mayıs 68'in Avrupa'daki taşkınlığıyla neşesiyle kıyas kabul etmeyecek ama Libya'daki o kapalı rejime kıyas, kıyasladığınızda bir patlama sosyal patlama olarak değerlendirilebilecek bir e, kültürel patlama e, söz konusu. E, diğer taraftan da tabii bazı bölgelerde e, özellikle Derak, e, biz bir kentte, Libya'nın güneyindeki bir kentte e, örneğin bir eski El-Kaide e, üyesinin e, kentte e, yönetime gelmesi de söz konusu. Bu kişi El-Kaide olarak mı geldi yoksa artık bir eski El-Kaide militanı ama güçlü, yerel bir güç olduğu için, popüleritesi olduğu için mi geldi bunu bilmiyorum ama en azından bazı bölgelerde el-Kaide'nin e, Maghreb, Maghreb el yavaş yavaş bazı bölgelerde e, yerleştiği, güçlendiği de e, bir vaka. Deniz tarafı değil de daha iç taraflarda. E, böyle bir e, doğal Olarak çeşitli içinde barındıran Fransızların etkisinin çok güçlü olduğu şu aşamada. Yani biz Türk bayrağı falan filan gibi kendimizle alınıyoruz ama Fransız etkisi çok güçlü Bingazi'deki geçiş konseyinin etrafında. Evet, Türkiye'ye de epey bir hamle yaptı ama anladım. Tabii. Son dönemde evet Türkiye artık Gaddafi ile olan ilişkileri bütünüyle askıya aldıktan sonra hamle yaptı ama Fransızlar çok ön plandalar şu aşamada geçiş konseyini. Tabi Türkiye'nin Müslüman ülke olarak Türkiye'nin NATO üyesi Müslüman ülke olarak geçiş, ulusal geçiş konseyini tanıması önemli bir aşamaydı. Evet. Müslüman başka ülkeler var. Geçiş konseyini tanıyan Afrika ülkeleri, Senegal falan gibi ama o Şeyh Kaddafi'nin oğlu onları onlar parayla satın aldılar. Hiç onların esamisi okunmaz diyor. Türkiye konusunda biraz daha dikkatli davranıyor. Türkiye ile ilgili öyle bir parayla satın alın doğu Müslüman ülkeler gibi bir değerlendirme yapmıyor. Dışişleri Bakanı da oradaki tahrir meydanında adı diyeştik evet. galiba konuşma yapmış ve Arapça da konuşmuş sevgi tezahüratı da görmüş diye evet. haberler var. Evet evet öyle. öyle. Ee, Libya'daki durum bu en e, ve bombalar devam ediyor. Bombalamalar devam ediyor. Tabi bu bombalamalar e, zaman içinde sivil e, hedeflere de ister istemez e, vuruyorlar. Ne dereceye kadar bunlar e, kasıtlı olarak Kadhafi güçlerinin sivil hedeflere saklanmaları nedeniyle oluyor, ne dereceye kadar yanlış bilgi, ikisi birden oluyordur tahmin ediyorum. Ee, Suriye'de ise e, endişeli bir haber, Ham'a'yı bu sabahtan itibaren Suriye ordusu kuşatmaya başladı. Ee, bu son derece endişeli çünkü e, Ham'a e, en fazla sünni direnişin ve 1982 katliamının e, izlerini hafızasında hala çok güçlü biçimde taşıyan bir kent. Haman'ın e, Suriye ordusu tarafından kuşatılması haberi endişe verici. E, diğer taraftan e, Suriye'de Beşir Esad da yavaş yavaş e, bir ara e, yol bulmaya çalışıyor. Galiba e, kendisine kendi çevresini nötralize edip kendisinin yönetiminde bir geçiş hükümeti bir geçiş dönemi önerisi var Batırların. Beşir Esat şu anda hala Libya lideri Kaddafi gibi lanetli konumuna gelmiş değil. Albuki az adam öldürmediler. Evet. Binin üzerinde olduğu daha geç 10 gün önce konuşuyorduk. Evet. Evet, evet peki. Durum çok parlak değil. Eee ama sonuçta şöyle bir şey söylememiz lazım: Arap Baharı devam ediyor. E, Ama bu baharın devam etmesi e, her yerde anında demokratik e, yönetimler, demokratik rejimler, e, gerçek an gerçek dört dörtlük demokrasiler anında yerleşecek e, anlamına gelmiyor. Halkın siyasal meşhuriyet referansının değişmesi Arap Baharı. Artık monaklarından, krallarından, sultanlarından, şeflerinden meşruiyet talep eden, onlara bir meşruiyet, bir tür aşkın meşruiyet atfeden bir anlayıştan halkın kendisinden meşruiyeti alan bir iktidar anlayışına doğru gidiyor Araplar. Zaten demokratikleşmenin, demokrasinin, demokratik devrimin olmazsa olmaz ilk Adımı yeterli değildir ama ilk adımı budur. Evet devrimin adı da budur zaten evet. başka bir şey ve bu, Bundan sonra uzun yıllar boyunca Arap ülkelerindeki siyasal asli referans e, ve meşruiyet referansı olacak. Bunun iktidarlar evet. diktatörlük de olabilirler arada, e, restorasyonlar da olabilir ama bu meşruiyet referansı e, toplumsal siyasal tahayyülde Çalışmaya ve egemen olmaya belirleyici olmaya devam edecek, güçlenerek devam edecek zannediyorum. Evet. Peki çok teşekkür teşekkürler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun.